Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Hakbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Merhabalar, günaydın. Merhaba, günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. E, bugün e, yani bir süredir zaten müştereklerden, müştereklere farklı yaklaşımlardan bir yandan da e, özellikle Türkiye'de ama genel olarak büyüme, ekonomik büyüme ve müştereklerin çittenmesinden bahsetmekteyiz. Bugün Türkiye'den güncel bir örnekle e, örnekten bahsetmek istedik. Hem güncel hem de tarihi olan bir örnek aslında. Bu e, İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Gölüncü köyündeki bir mera denışı ile ilgili. E, dediğim gibi Gölüncü İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı ve hayvancılıktan geçim sağlayan bir köy. Ba, e, çok şey ağırlıklı olarak Gölüncü köyünü aslında belki e, Türkiye'de top, toprak ve e, köylü hareketi'nin takipçileri biliyor olabilir çünkü 68-69'da. Gölnüce yanındaki komşu köyü Atalan'la beraber... Bir, e, ...yine bir direnişe geçmiş bir köy. E, ve biraz efsanevi bir şekilde anlatılan... ...deniz gezmişlerin o direnişe gittiği... E, ...destek vermek için... E, ...Bülent Ecevit'in gittiği... E, ...ve hatta işte... E, ...toprak işleyinin... ...su kullanımının... Su e, ...sloganını, sloganını evet. orada e, söylediği. E, ben geçen hafta sonu... E, Arkadaşlarımla beraber bir grup arkadaşımla beraber Gölüce'deydim bu e, direnişle e, direnişi ve hem destek vermek hem de ne oluyor ne bitiyor birazcık öğrenebilmek için. Hikaye şöyle birazcık. <gülüyor> e, Gölüce köylünün olduğu ya da yakınında olduğu toprak e, eski bir aileye ait evliyazadelere. Evliyazadeler zaten bölgede tarım yapan geniş bir çiftlik toprağı olan bir aile ama... Bu işte 1930'larda, 40'larda zaten e, tapu, işte mülkiyet bu tür... ...yani daha formal mülkiyet haklarının yeni yeni oturtulmaya başladığı dönemde... <gülüyor> ...yani kim ne, neresi, kimin toprağı, kim nereden ne kullanabilir e, gibi e, bir şey çok belirli değil. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bizim anladığımız anlamda özel mülkiyet e, ve o toprak seninse... Oradaki bütün kullanım hakkı da oradan kullandığın her şeyin e, işte ürünleri de senindir ve başka kimse oraya giremez anlamında çok dar bir özel mülkiyete e, e, şeyi anlayışı. Zaten o dönemde çok yaygın değil. Ancak yaygınlaşmakta Türkiye'den bahsediyorum. E, özellikle de kırsal alanlarda. O zamanlar e, Evliyazadilerin Toprakları diye bilinen yer aslında içinde merada olan, küçük bir gölde olan, dağda olan falan böyle bir alan ve köyler, Gönce köyleri özellikle Evliyazadilerin toprağında çiftçi olarak yani tarım işçisi olarak e, çalışıyorlar. Bir yandan da kendi geçimlerini sağlamak için. E, Hayvancılık yapıyorlar. Yani kendileri için yaptıkları aslında üretim aktivitesi hep hayvancılık olmuş. O dönemde de öyle atmışlardı. Bu noktada tabii işçiler yerleşmeye başladıkça ve bir köy oluşmaya başladıkça bir takım ihtilaflar çıkmaya başlıyor evli azalelerle aralarında. Çünkü belki resmi olarak kadastroya göre o noktada o zaman bir şekilde çıkarılan kadastroya göre evli azadilerin topraklarında ...aslında kaçak olarak yaşıyor olsalar bile tarihsel olarak bakıldığında 100-150 yıldır zaten yaşadıkları yerler, kullandıkları topraklar. Ee, ve birazcık da e, işte evli azaleler de ekonomik olarak buradaki e, karlılığı gördükçe topraktan köylüleri çıkarmaya çalışıyor ya da ortak kullanımda olan... Köylerin yüzyıllardır kullandığı meraları işte artık kadastro geçti ve tapu olarak özel mülkiyetinde olduğu için evli azalilerin kullanmalarını engellemeye çalışıyor. Ve hakikaten e, böyle İngiltere'de 17. yüzyıl 18. yüzyıl hikayesi olarak anlattığımız şey işte 1960'larda Gölüce'de köylüler ve evli azaliler arasında oluyor. Yüzyıllardır kullandıkları merayı bir anda e, işte çit çekmeye çalışıyor evli azaliler odunlarla ...kovaladıkları anlatılıyor. Ama bir yandan da çok fazla mağdur etmek istemiyor köylüleri. Çünkü onların e, tarım emeğine de muhtaç bir yandan da. Evet. E, çok ilginç anlatılan hikayelerden bir tanesi... E, ...işte köy genişlemeye başladığında bir okula ihtiyaç duyduğu. Ancak tapu sorun da olduğu için top, okulu hani devletten talep edemedikleri... ...ve okul kendilerini yapmaya karar verdiği... Evliyazadiler de bunun yani artık orada yaşayan köylüler orada bir okul da yapmaya karar verirse tamamen yerleşik olacakları ve iskanın da çıkacağını düşündüğü için böyle bir okul savaşları başlıyor. Karşı tepeden yoruyor, gördüğü söyleniyor Evliyazadilerin. Okulun ne zaman böyle temelini kazmaya başlasa köylüler Evliyazadiler de gelip kapatmaya çalışıyor. Ondan sonra köylüler hakikaten orada uzun süredir yaşadıklarını belli edebilmek ve bir şekilde bu... E, Oradaki iddialarını, o toprak üzerindeki iddialarını meşru kılmak için mesela okul yapacakları yere ağaçlar dikmeye başlıyorlar. Ki bu da çok anlatılan, e, özellikle mülkiyet, tarihsel mülkiyet çalışmalarında çok anlatılan bir şeydir. E, i̇şte evli azadeler ağaçlara zarar vermeye çalışıyor vesaire gibi ama e, en sonunda okul yapılıyor. Ve yani onun şey de çıkıyor, hani okula öğretmen de atanıyor. Bu sefer tabi yani hani mülkiyet olarak e, ihtilaflı bir yerde ama devletin tanıdığı bir e, kurum oluşmuş oluyor. E, 68-69'da olan şey Atalan ve Gölcü köylülerinde. işte merayı e, artık kullandırmak istememesi evliyazadelerin köylülere ve oraya e, bir şey ekmek istemesi. Yani sürerek orayı tarla olarak kullanmak istemesi. Bunun üzerine e, köylüler işgal etmeye başlıyorlar ee, ve daha sonra bu bir şekilde hem köylülerin e, yani köyleri bir şekilde sus tırnak içinde diyeyim verilecek. evli halleri de çok üzmeyecek bir şekilde çözülüyor. Ama anlattım işte sizin de demin e, söylediğiniz. Bülent gittiği, Deniz gezmişlerin rivayeten gittiği e, dönem o dönem. Şimdi şu an ne oluyor derseniz bu geçen arada... 50 sene 50 seneden fazlası 50, tabii 50 seneden azı süresince böyle belli bir aslında yazısız anlaşma var evli azadeler ailesi ve köyler arasında yani köylüler meraları aile sürmediği sürece kullanıyorlar. Ee, bazen aile e, bu toprakları icra veriyor yani kiraya veriyor kiracılarla aynı şekilde köylerin bir anlaşması olabiliyor Çünkü yüzyıllardan beri gelen kullanıma dayalı çok meşru bir hakları var köylülerin orada ve e, ne bileyim aslında müştereklerle ilgili baskın anlatılarda bizim <gülüyor> hep duya geldiğimiz işte ortak kullanıma açık alanların e, tükenmeye mahkum olması gibi bir şey de yok hakikaten yani e, merayı herkes topla, hem hayvanlarını otlatmak için kullanıyor... ...hem de gerçekten geçimlik ekonomiyi... ...yani piyasa için üretilmeyen ama kendi geçimlerini sağlamak için... E, kullan, ...kullanım için e, kullandıkları çok fazla alan var. Çok ciddi toplayıcılık var. Ebegümece topluyorlar. E, işte kekik topluyorlar kendileri kullanmak için. Yani birçok ihtiyaçlarını oradan karşı, karşılıyorlar. Bu şekilde bir kullanım olmasına rağmen aslında... Ekosistemle de gayet dengeli bir e, biçimde çünkü meralarda bir tükenme yok hakikaten. E, bu böyle 40, 45 senedir süre gelen arada bir yine hani çatışmaların yükseldiği e, işte ne bileyim o dönemki ekonomik koşullara göre bazen aile yine e, köylüleri oraya sokmamak ve bütün tarlayı mesela sürmek isteyebiliyor. Ee, ama köylüler yine bir şekilde direnerek ama gündelik hani direnişlerle e, bu e, meşru kullanma haklarını tekrar bir şey yapmaya e, kabul ettirmeyi başarıyorlar. Ancak olan şu, şununla oluyor. Altı ay kadar önce e, evliyaz adliler bütün çiftlik toprağını e, başka bir şirkete satıyorlar defne tarım adında. Şimdi burada bir de şunu söylemek lazım o toprağın nasıl evli yazarları adına tapulandığı da çok e, muamma. Yani aslında mera olan, işte dağ olan içinde göl, küçük bir gölet olan bir arazinin e, hazineye tahsis edilmesi gereken çok parçası var. Çok parseli var arazinin. Onun işte nasıl geçtiğiyle ilgili muhtelif rivayet var ama hakikaten e, çok da temiz bir hikaye olmasa, olmasa gerek diye düşünüyoruz. E, ve mesela köylülerle Konuşurken şey çok ciddi söylenen bir şeydi. Dağın tapusu mu olur? Gerçekten önemli yani. Dağ hepimizin olan bir şey. Yani biz oradan şunu bunu topluyoruz diye anlatıyorlar ama yani bunun dışında herkesin girmeye özgür olacağı dağın tapusu mu olur? Çok önemli bir soru gerçekten. Çok temel bir soru ama dağın tapusu var yani hmm. olmuş bir şekilde. Bu defne tarım şirketi tabii yani böyle bir tarihselliği... Gündelik ve tarihsel olarak orada e, kurulmuş olan kullanım haklarını ve çeşitli kullanımları e, iki tarafın karşılıklı güç dengelerine göre oluşturulmuş aslında o yazısız e, kanunu falan hiç e, bunlara aşina değil. Ve dışarıdan gelip bütün oradaki alanı sadece özel mülkiyet üzerinden okuyan bir şirket ve e, geliyor ve haliyle şey diyor yani, ben burayı aldım buranın sınırları bu ben bu sınırları çit çekeceğim. Yalnız bunu yapması demek hakikaten köyün bütün etrafına dikenli tel çevirmiş olması demek ve bunu yapıyor. Ve o noktada köylüler e, tam aynı 68-69'un ateşi gibi bir ateşle ayaklanıyorlar hakikaten. Ve yani biz 300 yıldır burada yerleşiyiz. Biz bu merayı, bu dağı her zaman kullandık. Biz bunu kullanmazsak ölürüz. Yani ee, buradan kullandığımız şeyleri bir paraya çevirmeye çalışsak, par yani piyasadan karşılamaya çalışsak hiçbirimiz bunu karşılayamayız. Tek geçimimiz, hayvancılık ve meraya ihtiyacımız var. Gidecek yerimiz yok, başka bir yere de gitmek istemiyoruz. O yüzden biz meşru kullanım hakkımızı burada tekrar söylüyoruz şeklinde. Şirket ne zaman teli çevirse... E, geceleri otel e, şey bir şekilde gizemli bir şekilde yıkılıyor e, bir süre bu böyle gidip geliyor şirket daha sonra bakıyor tellerle olacak şey değil e, çünkü sonuçta bir yandan da orada yerleşik bir kalabalık bir grup var ve bir yandan dışarıdan gelen ve sadece yukarıdan okumaya çalışan olan biteni bir şirket göz var e, Şirket Mera'nın etrafını ve yani otellerin daha doğrusu dibini e, hendek kazmaya başlıyor. Hmm, e, i̇nsanlar <gülüyor> geçemesin ve hayvanlar geçemesin diye. Bu sefer köylüler aslında hem stratejik bir şekilde hem de yani e, ciddi olarak da buna ihtiyaç duydukları için... Yani hep beraber elleriyle o hendekleri kapatmaya çalışıyorlar. Ve yani bunun bu sahne bile çok vurucu bir sahne ve bir, birleştiren bir sahne onları da. Ee, ve bu direniş devam ediyor. Ee, bir süre devam ediyor. Ancak şöyle bir şey var. Yani mesela şirketin oraya gönderdiği kepçe bile, e, jandarma bile aslında köylülerin taleplerinin meşru olduğunu tanıdığı için çok da fazla zorlamıyor. Ee, ...gibi anladık biz... ...yani hakikaten senelerdir... ...orada yaşayan ve oraya kullanan... ...ve hiçbir zarar da vermeyen... E, ...bir köy var... ...ve bir anda bir şirket gelip... ...ellerinden bütün hani yaşam kaynaklarını... ...yaşam alanlarını darlamayı... ...ve hani, yaşam kaynaklarını ellerine almayı... E, ...istiyor... ...yani amacı köylere illaki zarar vermek... ...olmayabilir ama... ...kendi ekonomik e, hesapları içinde... ...buna yol açıyor... E, ve bir yine geçici bir mutabakat sağlanmış. Şu anda e, çitlerin bir kısmı açılmış. Köylüler oradan en azından geçerek Meran'ın e, merayı ve dağı kullanabiliyorlar. Ancak tedirginler. Çünkü mutabakat aslında karşı tarafın verdiği bir sözle. Yani tamam ben şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ama bu kadarını da size kullandırmayacağım gibi. Böyle iki adımında iki tarafında biraz ortaya doğru adım attığı bir mutabakat. Ancak karşı taraf henüz üzerine düşeni yapmadığı. Yani işte bir kısmını toprağın belediyeye hibe edeceği Ve ondan sonra belediyenin de bunu ortak kullanıma açacağı gibi bir mutabakatmış Ancak buna dair herhangi bir envare yok henüz Yani olup olmadığına dair O yüzden tedirginlik, bekleş bekleyiş var köylüler tarafından Ancak şeyden de hiç çekinmiyorlar Yani sonuçta burası bizim haklarımız meşru Kullanma hakkımız meşru... ...buraya kimse gelip... Hani ...ne evli azaller... ...yapabildi bunu... ...ne de herhangi bir şirket gelip çeviremez... ...buraya tapulayamaz... ...yani tapu ne demek... ...bu gölün tapusu mu olur, dağın tapusu mu olur... Ee, ...ve biz direneceğiz diyorlar... ...ve hakikaten 68-69'da... ...bir kere yapmıştık... ...yine yaparız da onlara kuvvet veren bir şey... ...ve o belleyi de... ...ayakta tutmaya çalışan bir köy... Buradan e, onları da selam göndermiş olalım. Çok da güzel ağırladılar bizi bütün hafta sonu. E, çok e, her, yani hikayelerini paylaştılar, direnişlerini anlattılar. Biz de bir destek olabildiysek ne mutlu bize. Peki şey soracağım, ne zaman giriyor vizyona film? Film. <gülüyor> ben gelgesel Magna Carta'dan Hendek Savaşları'ndan yani başlığı aslında, da olabilir yani. Çok iyi olur bir buradan şey yapalım. E, e, yönetmen senarist olarak şey yapanlar varsa gönüllüler toplayabiliriz. Yani son derece bu Sundance filan film festivalinde de çok ciddi bir şey alabilir böyle bir şey. <gülüyor> i̇şte şaka etmiyorum yani. Ya Müthiş aslında, bir hikaye yani. Aslında e, şunu biz aslında fark etmeye başladık. Birazcık yani söylediğim beraber gittik dediğim arkadaşlarla biz böyle Türkiye'de sanki böyle hikayeler çok olmadı çünkü işte Osmanlı dönemindeki mülkiyet arazi kanunlamesi vesaire çok farklıydı Avrupa'dan gibi düşünüyoruz ama yani aslında bu tür hikayeler çok daha fazla var yani bu ortak kullanım. Ee, hakikaten sözsüz bir anlaşma ve kullanım hakkı üzerinden ve bunun tanındığı bir dönem yani bunun meşru olarak tanındığı bir dönem belki hatta Türkiye'de çok daha uzun e, bir süreci yani çok daha yakın bir tarihe kadar geçerli olmuş. Hakikaten cumhuriyetle ve yani bu bir şekilde e, tapuyu, kadastro yani mülkiyeti e, Özellikle de toprağı daha okunur kılmak, onun üzerindeki hakları daha okunur kılmak ve düzenlemek çok daha yeni bir şey. Ee, biz onu fark ettik ve bir yandan da bu böyle tekrar eden tekrar eden bir hikaye olduğunu fark ettik. Birazcık daha... Bunların açığa çıkması lazım yani müştereklerin savunusu dediğimiz tür e, direnişlerin yani bir sınıf direnişi diyemeyiz tam olarak mesela buna bir sınıf hareketi ama bir müşterekler hareketli olan hareketlerin özellikle tarihinin de daha derin kazınması bugüne nasıl uzandığını e, ve bugünkilerin de bugünkülerle yan yana koyarak bir şeyinin çıkarılması önemli ...işte biz bir tarafından başladık... ...bir, bir takım belgeselci ve sinem ...de yanımıza alıp... ...inşallah belki olur yani böyle bir şey vesile olur. Evet yani yarı şaka... E, ...oldu söyledim ama aslında son derece... E, ...bir e, aktivizmin de... ...önemli parçalarından... ...birini oluşturuyor bu belgeseller... ...yani bu iklim konusunda da var... Aynen. E, ...bir maden... ...direnişlerinde falan da gördüğümüz... ...çok etkili oluyor çünkü insanlar... ...aynı... E, Benzer sorunlara dünyanın dört bir tarafında maruz kalan insanlar da onları görüp deneyimlerini paylaşma yolunu şey yapıyorlar. Evet. Bu, bu tip videolarla bu Karadeniz'de çekilen filmler için filan da çok değerliydi yani. Kesinlikle yani, çok, yani bir yandan da e, filmler artık hem de belgeseller ve o görsel materyal işte tırnak içinde aktivizm dediğimizle tırnak içinde akademi ya da işte bilgi üretimi dediğimiz şeyin Arasında en hani üretken bağları kurabilecek şeylerden bir tanesi yani bir belgeselin yani, siyasetten mobilize edici olmasının büyük bir sırrı da aynı zamanda iyi bir arkasında araştırma ve şey olması, analitik düşünce olması aslında ve bu böyle çok interdisipliner bir şey yani o görsel materyal üretmek. Bir yandan da biz yani şunu da düşündük. Gönlüce'deyken hep bunu düşündük yani bu tür direnişler çok daha fazla karşımıza çıkacak Türkiye'de çünkü e, mesela Gönlüce direnişinde özel olarak bunun bir rolü olmamış ama Mera yasasının e, Mera kanununun üst üste üst üste Hı. değiştirildiğini ve en son hakikaten çok radikal bir şekilde ve hatta yani milletvekillerinden bir tanesinin bu devrim niteliğindedir diye e, şey yaptığı e, anlattığı, betimlediği bir kanun değişikliği oldu ki işte 10 senelik ot parasını verdiğinizde yani mera olarak <gülüyor> statüsü mera olarak tahsis edilmiş ve hazine arazisi bile olsa e, koruma kuralları ile korunan normalde meraların 10 senelik ot parası verildiğinde ot parası karşılığı parayla <gülüyor> İmara açılabilmesi söz konusu. Bu gerçekten büyük bir felaket. Yani çok yani bu sadece şey hani meraların yok edilmesi, meraların e, meralara verilecek olan çevresel ekolojik tahribat açısından değil. Yani o, o zaten başlı başına bir felaket. Çünkü bu ne demek işte işte turizm e, tesislerinin kurulması, madenlerin açılabilmesi. Ee, bir takım enerji santrallerinin bile belki açılabilmesi anlamına gelecek. Bunun dışında e, şu demek yani Mera'daki ortak kullanım ve yani parasız piyasa dolayımından geçmeyen kullanım çok ciddi anlamda e, yani kırsal nüfusu destekleyen bir şey ve sadece hayvan otlatmak değil dediğim gibi oradan hem günlük ihtiyaç karşılamak işte bir takım otlar toplayarak yani kendiliğinden yani tamam. hem de bir yaşama tarzı yani In, gerçekten sabahleyin yani kadınlar genellikle mesela Gölge'de hayvanları güden sabah sekizde e, engeç çıkıp yani bütün gün meralarda gez, gezip sonra dönmek o hayat o. Evet. Ve e, onları oradan koparırsanız zaten yani onlar da yaşayamaz ve de o meraları ayakta tutan da aslında o döngü yani insan popülasyonu ile aradaki o döngü. Ee, yani o yüzden de belki Göllüce'nin hikayesini daha fazla ve daha çok bağırarak söylemek gerekiyor. O yüzden de ben bugün programda bunu söylemek istedim. Ve evet yani görsel materyal üreterek dolaşıma sokmak gerekiyor. Evet bu valla müthiş bir... Ben yani <gülüyor> burada sundum bile. Evet, evet hazır bu, hazır yani. <gülüyor> <Bet> etkilendik <gülüyor> yani. Evet bunun yani... ...büyüme meseleleriyle ilgisini de... ...belki bundan sonraki programda da... ...benim bir şeyim olacak... ...bu şimdi Panama belgeleri... Hı -hı. ...çıktı. Bunun aslında... ...tam da büyümenin... ...imkansızlığı ile... Evet. ...bağlantısı üzerinde... Konuşalım, yani ...benim evet. önerim budur yani. Evet Size ama zaten evde... gündemde... ...çok yani... ...gündemde zaten Panama belgeleri... ...o yüzden iyi olur konuşalım. Peki kapatmadan ben bir şey sorayım konumuzla konumuzun ekolojik ayağınla bağlantılı olarak e, tarihsel olarak baktığımızda bugünkü durumu da değerlendirdiğimizde meraların kullanımında köylülerin kendi aralarında varmış olduğu bir takım hmm. kararlar, ilkeler var mı? Yani şöyle aslında e, Göllüce özelinde biz bunu birazcık sormaya çalıştık ama e, öyle bir şey e, yani köylülerin söylediği yok yani herkes her yeri kullanabiliyor gibi ee, ama benim oradaki şüphem şimdi onların aslında ortak kullanım kuralları biz sorduğumuzda çıkacak bir bilgi seviyesinde değil bence o daha çok pratik seviyesinde belki biraz tasit bir şey bizim ne bilgi ee, kendi aralarında evet. bir şekilde yani iki gün onlarla belki meraya çıkmak Hı. ve ancak o şekilde evet. hani belli bir paylaşım <gülüyor> kuralı var mı bakmak gerekiyor ee, ama diğer meralarda biz bunu gözlemleyebiliyoruz yani e, az çok şey olmasa bile yani çevir meseler bile kullanım alanlarını herkesin meranın belli bir tarafına çıkardığı bilinen bir şey ya da zaten şey oluyor e, çoban oluyor ve hani bütün köyün hayvanlarını toplayıp beraber çıkarıyor meraya gibi bir şey oluyor e, ve de aslında doğa ile iç içe yine verdikleri bir Vardıkları bir e, sonuç olarak rotate, e, rotasyon şeklinde kullanıyorlar Mera'yı. Her seferinde aynı tarafından kullanmıyorlar. Hmm. E, bu tabii şeylerle de çok ilişkili benim gördüğüm kadarıyla. Coğrafi koşullarla yani hakikaten jeolojik ve coğrafi koşullarla. Yani ne kadar nereye girilebiliyor, ne zamanlarında, senenin falan hmm. gibi. E, ama e, Mera'nın bu kadar e, tükenmeden kullanılabilmiş olması zaten belli bir... orada kural Preting. olduğu Hı. anlamına geliyor. Evet. Evet belki böyle çok hakikaten ağzımız açık dinliyoruz yani <gülüyor> çünkü doğrudan doğruya şeyden doğanın içinden hayatın içinden. <gülüyor> evet. Biz böyle ara ara işte büyüme anti büyüme hikayeleri müşterekler falan hikayelerini zaten sunmaya çalışıyoruz Yap, yapmaya da devam edeceğiz. Ama bir sonraki belki programı biraz daha Panama Papers üzerinden şekillendirelim. Gündeme evet. de bir katkımız olsun. Evet, teori ve pratik evet. <gülüyor> açısından gidip tamam. geliyoruz. Çok ilginç. Peki çok teşekkürler. Çok ya. teşekkürler. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile...